Hz. Peygamber'in koşarak namaza gitmeyi men etmesi. Biz peygamberle beraber namaz kılıyorduk. Arkadan bir takım kimselerin namaza yetişmek için patırtı çıkardıkları duyuldu. Hazreti Peygamber selam verdikten sonra, ''Size ne oluyor? Niçin böyle patırtı çıkardınız?'' dedi. Onlar da, ''Biz namaza yetişmek için acele ettik.'' dediler. Hazreti Peygamber, ''Sakın bir daha böyle yapmayınız.'' Herhangi biriniz namazın hangi noktasına yetişmişse oradan başlasın. Geri kalanı sonra kalkarak tamamlasın. buyurdu. Hazreti Peygamberin cemaatle namaz kılmaya verdiği önem ve ama olana bile cemaati terk etmek için ruhsat vermemesi. Hazreti Peygamber'e: Ey Allah'ın Resulü, ben iki gözden amayım. Evim uzaktır. Elimden tutup Beni mescide getirecek bir kimse var ama benim emrimde değildir. Bana namazlarımı evde kılmak için izin verir misin?" dedi. Hazreti Peygamber, "Sen ezanı işitiyor musun?" diye sordu. Ben "Evet" deyince Hazreti Peygamber, "Senin ruhsatın yoktur." buyurdu. Hazreti Peygamber bir gün mescide geldiğinde cemaati az görerek bir gün birisine Cemaate namaz kıldırmasını emredip de, namaz vaktinde evinde oturup, namaza gelmeyenlerin evlerini başlarına yıkmayı isterdim, dedi. Ben, ey Allah'ın Resûlü, benimle mescit arasında hurma bahçeleri ve diğer ağaçlar vardır. Elimi tutup getireni de her an bulamıyorum. Acaba namazı evimde kılsam caiz midir, diye sordum. Hz. Peygamber, sen kâmet sesini duyuyor musun diye sordu. Duyuyorum dedim. Hazreti Peygamber o halde namaza gel buyurdu. Hazreti Peygamber'in namazda ağlaması. Hazreti Peygamber yatardı ve Bilal'in ezanıyla uyanıp kalkardı. Sonra abdest alıp mescide giderdi. Saç ve yanaklarından sular damlardı. Namaz kıldırırken de çok zaman ağladığını duyardım. Hazreti Aişe'ye, Hazreti Peygamber'den gördüğün en hayret verici şeyi bana anlatır mısın? Dedim. Hazreti Ayşe biraz düşündükten sonra şunları söyledi. Hazreti Peygamber bir gece bana, Ey Ayşe, Müsaade edersen, bu gece Rabbime ibadet edeyim. Dedi. Ben de, Allah'a yemin ederim ki, senin arzu ettiğin şeyleri ben de severim. Dedim. Hazreti Peygamber kalktı, Abdest aldı ve namaza durdu. O kadar çok ağladı ki, gözyaşlarından eteği ıslandı. Oturduktan sonra da sakalından yaşlar damlıyordu. Secdede de çok ağladı. Öyle ki gözyaşlarından yer ıslandı. Sonra Bilal gelerek onu namaza çağırdı. Ağladığını görünce, Ey Allah'ın Resulü, Senin geçmiş ve gelecek günahların, affolduğu halde ağlıyor musun dedi Hazreti Peygamber ben çokça şükreden bir kul olmayayım mı bana bu gece bir ayet inmiştir o ayeti okuyup da tefekkür etmeyene cehennem olsun Allah Teala şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında gece ile gündüzün ard arda gelişinde basiret sahipleri için İbret verici deliller vardır buyuruyor dedi. Rasulullahı gördüm. Evet. Namaz kılıyordu. Ağlamaktan dolayı göğsünde fıkır fıkır kaynayan çanak sesi gibi bir ses vardı. Hazreti Peygamber'in sünnetleri hakkında Hazreti Ayşe'nin söyledikleri. Hazreti Ayşe'den peygamberin nafile olan namazını sordum. Bana Hazreti Peygamber öğleden önce benim hücremde dört rekat namaz kılar, kıldıktan sonra da çıkar, halkın önünde öğle namazının farzını kılardı. Sonra evine gelip iki rekat kılardı. Halkın önünde akşam namazını kıldıktan sonra evine döner ve iki rekat namaz daha kılardı. Halka yatsı namazını kıldırdıktan sonra evine gelip iki rekat kılıyordu. Gecede de dokuz rekat kılıyordu. Bunun içinde vitir vardı. Hazreti Peygamber gece namaz kılarken namazı çok uzatırdı. Ayakta namaz kılarsa rükû ve secdeleri ayakta yapardı. Oturarak kılarsa rükû ve secdeleri oturarak yapardı. Fecr doğunca da iki rekat daha kılar sonra çıkıp sabah namazını kılardı dedi. Hz. Peygamber'in sabah namazından önceki iki rekata önem vermesi. Hazreti Peygamber sabah namazından önceki iki rekat sünnete verdiği önemi hiçbir nafileye vermezdi. Hazreti Peygamber'in sabah namazından önceki iki rekat sünnete koştuğu gibi hiçbir hayır işe koştuğunu görmedim. Hazreti Peygamber öğleden önceki dört rekatla sabahtan önceki iki rekatı terk etmezdi. Bilal şöyle anlatıyor. Hazreti Peygambere geldim. Ona sabah namazını haber vermek istiyordum. Hazreti Ayşe benden sormuş olduğu bir şeyden ötürü beni engelledi, ortalık aydınlandı. Gidip ezan okudum. Fakat Hazreti Peygamber namaza gelmedi. Bir daha ezan okudum. Bu sefer Hazreti Peygamber geldi ve sabah namazını kıldırdı. Ona, ey Allah'ın Resulü! Ayşe beni meşgul ettiği için ezan okumakta geciktim. Ayrıca siz de geç geldiniz dedim. Hazreti Peygamber sabah namazının iki rekel sünnetini kılıyordum dedi. Ey Allah'ın Rasulü, çok geç kaldın dedim. Hazreti Peygamber daha geç olsaydı bile sünneti güzelce kılmadan çıkmazdım dedi.